Evet, hayırlı günler herkese. Hoş geldiniz, Safa geldiniz. Bir dakikamız var. Arkadaşlarımızın gelmesini beklerken kısa bir açıklama yapalım. Bugün evimin mutfağındayım. Burası da biraz çok kullanılan bir mekan. Dolayısıyla girmeler, çıkmalar olabilir. Kapı çalabilir. Yani Burada bebek uyuttuk biraz önce, o bebek ağlayabilir bunlara hoşgörüyle bakmanızı diliyorum efendim Cenab-ı Hak hepimizin şu cuma saati hürmetine kalplerini, akıllarını bütün endişelerden, geçmişin üzüntülerinden geleceğin kaygılarından Efendimizin duasında olduğu gibi azat edip tamamen hür bırakarak bütün kapasitesi çünkü ancak o zaman açığa çıkabilir yani kalbimizin sezgileri aklımızın kavrayışı böyle kaygılar altındayken depresif bir durumdayken takıntıları varken korkuları varken inanın kalbimizi ve aklımızı en minimum kapasitesiyle kullanıyoruz ne zaman ki onlardan azade oluruz işte burada tevekkülün çok büyük bir hikmeti var faydası var efendim teslimiyetin rızanın yani onlar tabi şu an için konumuz değil ama onu da belirtmiş olalım bütün o korku ve kaygılardan üzüntülerden kurtulmuş olarak böyle hür bütün kapasitesi açığa çıkmış olarak kelamına yönelmeyi Rabbimiz nasip etsin ee, arkadaşlar e, şunu bilin yani hepimiz bilelim ve birbirimize yeri geldikçe hatırlatalım yani hayat benim tecrübem bakın ben 60 yaşıma geliyorum ee, hayat size işte e, bana yani ben kendim için örnek vereyim işte Fatma Bayram'ın okuması lazım çalışması lazım bak işte bu kadar insana anlatacak o zaman ona ben bir boş zaman tanıyayım böyle e, işte fırsatlar vereyim onu üzmesin hayat yormasın işte onun hiç böyle meşgaleleri olmasın demeyecek bakın arkadaşlar ee, zaten eğer öyle olsa buradan bizim kazanacağımız sevap da azalır muhtemelen yani siz hayat devam ederken her şey olup biterken yani eleştiriliyorken işte ne bileyim kınanıyorken ee, ne bileyim günlük hayatınızda mesela siz evet yani şu anda ben mesela karşımda bilmediğim işte yüzlerce insanın belki hocasıyım ama e, evde birilerinin annesiyim, anneannesiyim, babaannesiyim efendim ne bileyim bir annem var onun kızıyım yani ve benim bana onlar bir hoca gibi davranmayacaklar davranmaları beklenemez zaten yanlış olur dolayısıyla siz işte bütün o günlük hayatınızın içinde meşk bunlar meşgaliler olabilir girebilirsiniz girebilirsin görüntüye girmiyorsun girebilirsin bütün bu meşgalilerin içerisinde ee, Kendinize yer açacaksınız arkadaşlar. Yani tefsir okumak için böyle hayatım dümdüz geçsin, işte hiçbir böyle tökezleme olmasın, böyle bana da her gün birkaç saat Allah fırsat versin, boş vakit yaratsın ben bunu böyle öyle yapacağım diye beklerseniz gerçekten ömrünüzün sonuna kadar beklersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun tabii ki çok olağanüstü durumlar olabilir. Onlar müstesna. Günlük hayattan bahsediyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz kalbimizdeki o saf yönelişi, o bütün kapasitesiyle Allah'ın kelamına, Resulünün sünnetine yönelişi biz kendimiz başaracağız yani. Böyle nasıl diyelim kompartmandan kompartımana geçebilmeyi becerebilmeniz lazım yani. İşte biraz önce misafirim vardı. Evet onlarla çok meşguldüm. Üstelik o arada beni üzecek bir şey oldu ya da işte beni birisi çok eleştirdi. İşte biraz kırıldım neyse yani. Efendim ama şimdi dersim var fakat aklım orada konuşulanlarda bu şekilde yapamazsınız arkadaşlar yani bir şarteli indirip bir şarteli kaldıracaksınız ee, kadınlar olarak bilhassa yani biz böyle işte e, sabah evden çıkıp bütün geride her şeyi geride bırakıp yani benim hayat tarzım buna uymuyor her şeyi geride bırakıp bir kütüphaneye gidip akşama kadar kapanıp işte telefonu da kapatıp e, böyle tamamiyle bir şeye odaklanma veya işte e, bazı alimlerimizin yaptığı gibi inşallah o, o, o çalışma tarzlarını da Efendim şu anda belki bu odada olan birinin bize anlatmasını bekliyoruz. Efendim e, bazı alimlerin yaptığı gibi işte mesela Gazali'nin yaptığı gibi çoluğu çocuğu bırakıp işte bir, birkaç yıllığına e, Şam'a gidip veya işte ne bileyim dünyanın herhangi bir yerine Böyle bir şansımız yok bizim yani. Hani bunu ister miydik? O da ayrı bir şey. Neyse konu çok uzadı. Efendim yani biz günlük hayatın içerisinde, bu mutfak masalarında, işte bu bir taraftan yemek yaparken ya da işte akşam ne yapacağımızı tabii bunları çok hızlı bir şekilde zihninizde halletmeniz lazım. Efendim ve bir şartlı indirebilmemiz lazım yani biraz önce neler oldu bana o ne demişti ben ona ne deme, ne, neyi diyemedim ah keşke şöyle cevap verseydim bunları düşünerek şu anda siz Elmalı Hamdiyazır nasıl okuyabilirsiniz ki? Hadi okudunuz diyelim yani ilkokul çocuğuna da aç bunu oku yavrum deseniz şuradaki kelimeleri okur yani bu böyle bir okumaktan bahsetmiyoruz. Anlamaktan, içselleştirmekten, hazmetmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dua edelim. Yani bir duadan zaten buraya geldik. Dua edelim. Rabbimiz bu bizim günlük kaygılarımızın kalbimizi işgal etmesine izin vermesin. Bize onları kontrol edebilecek, onlara hakim olabilecek. Onların ne kadar gelip geçici ve ne kadar bize sonuçta hiçbir şey bırakmayan yani şeyler olduğunu görmemizi nasip etsin fakat bazılarımızın da bak onu da belirteyim çünkü e, bu ilmi ve akademik çalışmalar entelektüel çalışmalar o kadar revaçta ki bu güzel bir şey o kadar revaçta ki bunlarla meşgul olma fırsatı bulamayanlar kendilerini arkadaşlar çok kötü hissediyorlar ben onları okuyorum onların yazdıklarında ifadelerinde gözlerinde yani şöyle düşünün mesela diyelim ki özürlü bir çocuğunuz var işte yatalak bir anneniz var her neyse yani Allah korusun tabi veya çok ciddi bir geçim sıkıntısı içerisindesiniz yani batmışsınız işte bir şey olmuş borçlarınız var ve sizin de çalışmanız gerekiyor işte ne bileyim evinde mantı yapan dolma yapan kadınlar var şimdi bu kadın kendi yani hasta bakan işte çalışmak zorunda olan veya bakın daha e, kurtulamayacağınız başka bir şey söyleyeyim o kadar, o kadar kapasiteniz yok yani. Hani zorluyorsunuz, zorluyorsunuz ama olmuyor o kadar yani. E veya enerjiniz yok yani. Şimdi bu kadınların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olacak kadar... E, bu bütün sevabın, bütün kurtuluşun sadece ilmi ve akademik çalışmalarda olduğunu işte elmalı okursanız kurtuluyorsunuz gibi sunmamız da bizim çok zalimane. Ben buna kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. E, hasta bakarak cennete gidecek olan var. Tefsir anlatarak cennete gidecek olan var. Bilmiyoruz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, o bütün o büyük kuşatıcılığıyla Tabii ki yani o kuşatıcılık da onun icat ettiği bir şey değil. Çünkü o da vahye tabi yani. Vahye aykırı bir şey söyleyemez ki. Hani o dinin özünü kavruyor ve bize vahiyin müsaade ettiği. Çünkü sünnet de bir vahyi gayri metluf denilen bir vahidir. Biz böyle inanıyoruz. Yani efendimiz bir şey yanlış söylüyor ama Allah ona hiç müdahale etmiyor. Böyle bir şey söz konusu olmayacağı için biz sünnetin de vahyin kontrolünden geçtiğini ve onaylandığını biliyor ve düşünüyoruz sahih sünnetin. Efendimiz buyuruyor ki cennetin birçok kapısı vardır diyor. Bakın. Çok namaz kılanlar namaz kapısından, çok oruç tutanlar oruç kapısından falan diyor. Yani ama biz öyle şartlar koşuyoruz ki arkadaşlar, şimdi burada söylemeyeyim, çok güncel tartışmalara referanslar vermeyeyim. Yeni bir şey açmayalım yani tartışma konusu. Biz öyle şartlar koşuyoruz ki bizim yani şekli olarak bizim gibi olanı tarif ediyoruz cennete girecek kişi için. Yani böyle, böyle Hani tarife bir bakın herkes kendini tarif ediyor aslında. Dolayısıyla yani belki de hasta baktığı için o cennete girecek ve sen işte ben kendime söylüyorum sen burada bu kadar kişiye tefsir anlatıyorum diye biraz Allah korusun yani işin içine riya karıştırmışsan belki de sen yani bir sevap alamadığın gibi bir de bunun hesabını vereceksin. Veya başka başka şartlarda yaşayanlar arkadaşlar. Yani kendinize tek bir yol tek bir alternatif iyi olmak için kendinizi iyi hissetmek için ve güzel şeyler yapıyorum diye kendinizi takdir edebilmek için tek bir alternatif çizmeyin ee, hayat o yolu size açmadığında ne yapacaksınız hayat dediğimiz şey kader yani takdir ilahi ee, gücünüzü aşan şey tabii zorlayacaksınız biraz yani çünkü gerçekten bu takdiri ilahi mi yoksa siz mi yeterince çalışmıyorsunuz burası bir Hani denenmesi lazım. Herkesin de deneme kapasitesi bir değildir. İşte böyle motivasyon hikayeleri anlatıyorlar bize. İşte bin kere denedi ampulü bulana kadar işte Edison falan. Ya tamam da o o kadarını kaldırabiliyordur. Öbürü elli kere yapıyor, yapabiliyordur en fazla. Yani herkesin de gücünün neye ne kadar yettiğini de allah Teala biliyor. Bir de kendisi biliyor bir insan kendisini nasıl açıklarsa biz onu öyle kabul etmek durumundayız arkadaşlar hayır senin buna gücün yeter sen daha iyisini yapabilirsin işte ne yapıyoruz bu sefer bu baskıya dönüşüyor birbirimize baskıya dönüşüyor tek bir tipi tek bir tarzı dayatmaya dönüşüyor ve ondan sonra da o insanların e, bunlar tabi daha çok da bizim çok yakınlarımız oluyor çünkü biz kime bu kadar baskı yapabiliriz ki yakınlarımıza yapıyoruz e, ve onların Kendilerini kötü hissetmelerine, yetersiz hissetmelerine, başarısız hissetmelerine sebep oluyoruz. Bu da böyle kar topu gibi büyüyerek bambaşka sorunlarla tekrar bizim karşımıza çıkıyor. Onun için arkadaşlar biraz sakin olmak, her Allah'a giden yolun insanlar sayısınca olduğunu bilmek ama yolun Allah'a gidiyor olması şart. Yani yol, hedef bir olacak. Fakat yollar farklı. Yani siz düşünün şimdi diyelim dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen yolu tarif edelim. Kaç tane yol var? Yani herkese şöyle mi diyeceğiz? Önce Paris'e gideceksin, oradan doğru İstanbul'a geleceksin. Böyle mi diyeceğiz mesela Hindistan'dan gelecek olana? Dolayısıyla Allah'a giden yollar insanlar sayısınca ama önemli olan yolun Allah'ın rızasına doğru gidiyor olması. İşte bu rızayı Cenab-ı Hak diyor ki bazen hasta bakarak kazanırsın, bazen sadaka vererek kazanırsın, bazen çok namaz kıldığın için kazanırsın, bazen senin böyle küçümsediğin biri çok büyük bir hayır yapmıştır arkadaşlar. Bir de hani ben kendimi bildim bileli bakın ben kendimi bildim bileli arkadaşlar ben başka bir camiada yaşamadım İslami camiada yaşadım yani aşağı yukarı bütün bu çeşitli Müslüman tiplerinin arkadaşlar hani cemaziye level ne kadar biliyorum yani dolayısıyla hani birbirimizi küçümserken yargılarken dönüp kendi evimize bakmamız gerekir kendi ahlakımıza kendi takvamıza kendi efendim eksiklerimize ee, bakmamız gerekir diye düşünüyorum ve e, efendim e, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı tek bir seçeneğe indirerek e, mesela bu şu an için ilme indirerek diyelim ki ha bunun bu kadar bak bu kadar imkanlar var bir telefon tuşuna basıyorsun elmalı tefsiri okuyan birisi senin evine geliyor ve hala mı sen yani elmalı tefsiri dinlemiyorsun e dinlemez çünkü e, denemiştir uğraşmıştır açmamıştır onu Olmu, olmuyordur yani onun mesela elmalı tefsiri değil de işte siyer okuması gerekiyordur. Hadis okuması gerekiyordur. Anlatabildim inşallah arkadaşlar. Gene gitti yaklaşık 15 dakika. Efendim bunu bir duasa dediğinde söyledik. Rabbimiz, Ya Rabbi ben kendi adıma söylüyorum. Sizler için de en hayırlı şekliyle kabul olsun inşallah. Ya Rabbi bizim kalbimizi, aklımızı böyle gereksiz, burada kalacak, yarın unutacağımız... Ruzumsuz şeylerle meşgul edip yorup üzüp doldurup da senin kelamını anlayamayacak dinlediğine o da okuduğuna odaklanamayacak hale getirme bizi ya Rabbi. Sen bize kalbi manada bilhassa sonsuz arkadaşlar sonsuz bir kapasite verdin. Bu kapasiteyi ya Rabbi e, böyle eften püften şeylerle gereksiz tartışmalarla birbirimizin kusurlarını arayarak tükettirme bize yarabbi yeryüzünde ne kadar senin yolunda çalışan Allah'ın rızası için çalışan e, insanlara hizmet etmek için çalışan e, bir ka insanın kalbine bu insan isterse Gayrimüslim olsun. İsterse dinsiz olsun arkadaşlar. Tek bir Allah kulunun kalbine bir ferahlık, bir sevinç koyabilmek için çalışan, darda kalanlara yardım etmek için çalışan, efendim senin dinini anlatmak için çalışan, güzelce anlamak için çalışan ne kadar insan varsa hepsine Ya Rabbi bir ferahlık ver de o kapasitelerini bu güzel amaçları için kullanabilsinler. Yani şöyle özetleyelim. En değerli şeyleri, en değersiz şeyler uğruna feda eden ahmaklardan etme bizi ya Rabbi. Bu en değerli şey başta bizim vaktimizdir. işte bize verilmiş olan kapasitedir. Bu kapasiteyi en değerli şeyler uğruna harcamayı nasip etsin Rabbim. Bu da önceliklerimizi doğru sıralamaya bağlı. İnşallah onu da nasip etsin. Şimdi biz Hac suresinin 25. ayetinden 37. ayetine kadar olan bölümdeyiz arkadaşlar burada 30. ayete kadar geldik yani ilk 6 ayeti okuduk 30. ayetten devam edeceğiz bugün inşallah hemen hızlıca onun mealini okuyacağım size ee, tabi ki elmalının ifadeleriyle okuyalım ki değil mi bir işe yarasın yani o lisana o e, yoruma e, alışmak istiyoruz bir taraftan da yani burada biz tefsir dersi yapmıyoruz elmalılı tefsiri okuyoruz tefsir dersi başka bir şey bütün tefsirlere bakarsın Hepsinin yorumlarını toparlarsın. İşte dersin ki şurada böyle demiş, burada böyle demiş, burada böyle demiş dersen O tefsir dersi olur. Biz ise burada elmalı tefsirini sizlerle birlikte okuyoruz. Şöyle diyor. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar ki küfür ettiler. Hem Allah yolundan ve o mescidi haramdan men ediyorlar ki biz onu yani o mescidi haramı ''Mukim ve misafir için, müsavi olmak üzere umum insanlar için yapmışız ve her kim onun içinde zulm ile ilhat ile bir irade ederse ona muhakkak elin bir azap tattırırız.'' ''Hem unutma o vakti ki bunları artık iki defa anlattığım için önceki hafta çünkü ilk önce bir başladık sonra kaldığımız yerden devam etmek için tekrar baştan aldık mealini bu üçüncü oluyor o yüzden tekrar açıklamıyorum.'' Hem unutma o vakti ki o beytin yerini İbrahim'e şöyle diye hazırlamıştık. 2 nokta üst üste sakın bana hiçbir şey şirk koşma ve beytimi dolaşanlar ve duranlar yani ayakta duranlar kıyam ve rüküya secdeye sücuda varanlar için tertemiz et ve umum nas içinde hacci ilan eyle gelsinler sana iki nokta üst üste gerek yaya ve gerek her derin vadiden gelerek incelmiş her bir binit üzerinde. Bu arada söyleyeyim bu arık kelimesi derse geçince Burada çünkü arık develer diye geçiyor. Ee, arkadaşlar e, şey e, neydi? E, köy, e, Türkiye köy sözlüğü galiba. Öyle bir adresten arkadaşlar e, bu kelimeyi o sözlüğe eklediler. Ben de çok sevindim şahsen. Çünkü ne kadar çok kendi dilinizde ne kadar çok kelime bilirseniz arkadaşlar düşünceleriniz o kadar zengin, detaylı ve incelmiş olur ve beyninizde o kadar çok örüntü gelişir yani nöronlar arasında. Efendim dolayısıyla neuroscience'çıları dinleyin. Ee, ben bir vaizeyim sadece. Ben de hatırlayayım her zaman. Siz de unutmayın. Efendim e, bu da kendi dilinizin bilhassa o orijinal söyleyişlerini bilmenizle mümkün. Ne yazık ki biz onu da çok küçümsedik. İşte bir köyde kullanılan bir ifadeyi günlük hayatta kullanmaktan içtinab ettik. Olabildiğince şehirli görüntü kendimize verebilmek için belki en başta sonra da işte giderek kaybettik onları. Mesela şimdi ben ee, efendim, annemle birlikte yaşıyorum. Annem okur yazar olmadığı için, onun kullandığı bazı tabirler var. Ee, o tabirlerin okur yazar olmadığı için orijinal olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani herhangi bir yerden bir kitaptan falan okumuş olmaz bunu. Şimdi bu köy sözlüğünü çalışanlar Türkiye köy sözlüğünü çalışanlara bakın bir kelime daha. Bir gün annem böyle kendi çocukluğunu anlatırken dedi ki eskiden dedi ah ah dedi böyle mi? Tabi o kastamonu şivesiyle konuşuyor. Ben şimdi burada yapmayayım onu. Ah ah dedi böyle mi olurdu dedi. Her şey şimdi ortada yiyecekler için söylüyor. Eskiden dedi yemek vakti sofrayı kurarlardı. Ondan sonra yemek bitince bütün o yenilecek şeyleri ekmek dahil hepsini ambara kilitlerlerdi ve açkıyı da bellerine asarlardı dedi. Açkı kelimesini kullandı. Dedim ki yani bu bir romandan, bir yerden duymuş olamaz annem bunu. Gittim, sözlüğe baktım arkadaşlar. Açkı, bakın açmaktan geliyor zaten. Öztürkçe, oradan da biraz Öztürk olduğumuzu, çünkü soy Anadolu'da çok karışıktır soy meselesi. Efendim biraz yani Türk olduğumuza biraz kani oldum. Yani bu kadar Öztürkçe bir kelimeyi günlük dilde kullanması ve üstelik unutulmuş bir kelimeyi. Anahtar ise Rumcaymış arkadaşlar. Anahtar kelimesi Rumca, e, açık kelimesi Türkçe. Bunları işte ne kadar çok bilirsek e, zihnimiz o kadar gelişir. İşte burada e, derin vadilerden gelerek zayıflamış, e, efendim e, incelmiş her bir binit üzerinde gelsinler, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve en'am behimelerinden yani hayvan büyükbaş hayvanlardan kendilerine merzuk buyurduğu kurbanlıklar üzerine malum günlerde Allah'ın ismini ansınlar da onlardan yiyin ve yoksulu fakiri doyurun. Sonra kirlerini atsınlar. Yani burada hacda ifa edilecek olan görevleri söylüyor işte kurban kesilmesi, tıraş olunması. Sonra kirlerini atsınlar ve adaklarını yerine getirsinler ve o beyti atıkı Tavaf etsinler. Beyt-i Atik tabirinde kalmıştık hatırlayacaksınız. Beyt-i Atik, Atik eski demek arkadaşlar ama nasıl eski? Yani kullanılmayacak şekilde eski anlamında değil. Tarihi anlamda yani kadim anlamında, antika, değerli anlamında. Kabe'ye Beyt-i Atik denilmesinin yorum veçhine gelince diyor Elmalı Hamdiyazır. Bunu söylemiştim geçen hafta hemen 3 maddede özetleyelim. Birincisi kadim anlamına gelir. Evvel zamandan kalma demektir. Köhne demek değildir. Antika demektir. Yani çok değerli, çok kadim anlamında. Hani yeni uydurulmuş bir şey değil, yeni bir icat değil anlamında. ikincisi ceyit ve muteber anlamında. Yani saygın, kıymetli anlamında. Efendim beyt-i atik, beyt-i şerif, beyt-i mükerrem. Üçüncüsü de hür anlamına geliyor Atik, azat ve hür manasına gelir. kabe Muazzama Cebabire'nin tasallutundan azade olduğu için atik olarak tesmih edilmiştir diyor. Bunu geçen hafta anlatmıştım arkadaşlar. İşte 30. ayet bütün bunları açıkladıktan sonra velike ile başlıyor. Velike. işte öyle. Yani emir böyle. Böyle yapılmak lazım gelir. Yani haccı böyle yapacaksınız. وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ yani cümle başı değil burada. İşte bu, bu. işte haç bu. Nokta koymuş hatta Elmalı Hamdi yazır. İşte öyle yani emir böyle, böyle yapılmak lazım gelir nokta. وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ Her kim Allah'ın hürmetlerine tazim ederse, yani Allah'ın e, sınırlarına, Arkadaşlar hürmet, bakın hürmet kelimesi haramla aynı kökten geliyor. Mahrem, haram, harem, hürmet daha sözlüğe baksak ne kelimeler vardır? Efendim, Muharrem o da aynı kökten. Efendim e, yani Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlar olduğu için harama haram denmiştir. Aslında haramın kökü hürmettir yani. Allah'ın çizdiği sınırlara hürmet etmemiz gerektiği için ve men yüzzim hurumatillah her kim de Allah'ın hürmetlerine tazim ederse yani Allah'ın ahkamına hükümlere emirlerine nehiilerine bu sınırlarda çünkü farzlar da var haram yasaklar da var ve beyti haram mescidi haram ve beledi haram yani haram şehir burada kan dökmek haram meşali haram şehri haram kan dökülmesi haram olan aylar Vesaire gibi muhterem kıldığı, bak muhterem de aynı kökten. Yani ne, birine neden muhterem diyoruz? Ona saygısızlık etmek haram olduğu için. Yani e, siz öyle bir şahıssınız ki birine şöyle muhterem Fatma Hanım dediğinizde muhtereme denirdi eskiden. Muhterem Fatma Hanım dediğinizde veya Fatma Hanım muhteremdir dediğinizde yani ona saygısızlık edemezsiniz demektir. Ona saygı duymak zorundasınız demektir. Yani ben kendim için demiş olmayayım. Fatma'yı burada umumi bir isim olarak söylemiş olayım. Efendim bu Allah'ın muhterem kıldığı şeylere riayetin, yani bunların hürmetine, bunların saygınlığına riayet etmenin vücubunu bilerek ve mucebince amel ederek ihtiram ederse, yani her kim bu haccın bütün erkanına, işte Hacer-ül tutun, tavaf yani bunlara şeair-i İslam deniyor arkadaşlar. İslam'ın nasıl diyelim İslam'ı temsil eden İslam'ın sembolleri demektir. Mesela ezan bakın bir farz bile değil yani biliyorsunuz sünnetle tespit edilmiştir ezan. Kur'an-ı Kerim'de ezanla ilgili bir ifade geçmez Ezan ama dünyanın neresinde olursanız olun Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını duyduğunuzda orası orada Müslümanların var olduğunu anlarsınız. Yani bir İslam beldesi e, olmasa bile Müslümanların var olduğunu anlarsınız. Orada bir mescit olduğunu anlarsınız. Tesettür böyledir. Efendim siz söyleyin Kabe böyledir, ibadetler böyledir. Yani gördüğünüzde dünyanın neresinde olursanız olun arkadaşlar. Gördüğünüzde size İslam'ı hatırlatan, İslam'ı sembolize eden her şey öyledir. Her şey böyledir. Ha burada mesela bir tartışma açayım zihinlerinizde. Benim en iyi yaptığım şeylerden biridir. Yani şurayı hiç düşündünüz mü diyeyim. Sonra cevap vermeden çekip gideyim. Siz düşünün onu yani. Burada arkadaşlar bir millet kendi irini nasıl koruyabilir? Nasıl korumalıdır. Bakın yaşınız küçük olanlar, yaşı çok genç olanlar hatırlamaz, hatırlamayabilir. Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürleri çizildi. Karikatürize edildi. Yani böyle bir korkunç bir terörist ama hani korkunç görünümlü yani çok baby face teröristler de var yani neyse isim vermeyelim yani korkunç bir şekilde karikatürleri çizildi ve yani tam bütün rakamlara sahip değilim İnşallah birisi o karikatür krizini bir tez olarak bir araştırma konusu olarak işler arkadaşlar dünyada kaç tane Müslüman öldü karikatür krizinden sonra çıkan gösterilerde ben gösterilere karşı değilim, katılmışlığım da vardır yani e, o da bir şeydir, e, bir e, demokratik haktır ve hani kendi varlığınızı göstermenin bir yoludur. E, ama arkadaşlar biz her cuma gösteri yaparız, hemen hemen her cuma yani yapıyorduk bu e, olaylardan önce. İşte Filins, Özgür Filistin, bu arada Filistin demişken yarın çok çok önemli bir konuğum var arkadaşlar. Sosyal medyaya çıkarabilmek için ne kadar ikna etmek zorunda kaldım hocamızı. Çok kıymetli bir araştırmacı Tuğba Kor, Zahide Tuğba Kor hocamız yarın Cumartesi günü saat 17'de Yahudi meselesinin nasıl olup da Filistin meselesine dönüştüğünü bize anlatacak. Çünkü Orta Doğu uzmanı kendisi. Sayısız makalesi var, sayısız konferansı var, bu konuda kitapları var. Benim sayfama girerseniz bir vaize sayfasına orada tanıtımını göreceksiniz inşallah. Yani Allah yardım ederse belki haftada bire indirebiliriz ama şu anda haftada iki, çarşamba ve cumartesi günleri 17'de dünyanın yani bu dünyanın buradaki sosyal medyanın çok da tanımadığı ama tanımasında fayda umduğum İsimleri sizinle tanıştırmak istiyorum. Her, her ne diyelim buraya, <gülüyor> her ilim dalından olabildiğince, her çalışma alanından olabildiğince arkadaşlar. Ee, yarın onu kaçırmayın yani önemli bir konuşma yapılacak çünkü Yahudi meselesinin Filistin meselesine nasıl dönüştüğü ne demek arkadaşlar şurada 100 yıl öncesine kadar 100 yıl bile olmadı daha yani 70-80 yıl öncesine kadar dünyanın bir Yahudi meselesi vardı yani vatanı olmayan kendilerince işte vatansız orada burada e, kalan bir Yahudi meselesi vardı şu anda dünyada vatansız bir Filistin meselesi var Vatansız bir Filistinliler meselesi var. Bu nasıl oldu da buna dönüştü? Yani Yahudiler mesela bütün dünyada gösteri yürüyüşleri yaparak mı Filistin'e, İsrail'e dönüştürdüler? Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu şey şeairi biz İslam'ın sembollerini nasıl koruyacağız? Klavye kahramanlığı yaparak mı? İşte tweet atarak mı devamlı? Karşı değilim bak. Bütün sosyal mecrada belki de İslami kesim içerisinde bunu ilk defa kullananlar arasındayım belki de yani. Karşı değilim. Sadece bir şeyi doğru yapmanın şekli konusunda emin olmanız gerektiğine ve biraz düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hatta acizane kanaatim eğer bir öfke, ve öfke demeyelim, öfke kelimesi kötü ama burada ben saygın bir öfkeden bahsediyorum. Yani sizin şeairinize hakaret edilmiş, dininizin sembollerine, dininizi temsil eden değerlere hakaret edilmiş, küçümsenmiş, bunlar karikatürize edilmiş. Yani Kabe'ye hamburger koydular. Yani bütün insanların secde ettiği bir Kabe resminde Kabe resmini çıkarıp veya işte üstüne fotomontajla hamburger koydular. Herkes bir hamburgere secde ediyor. Yani bu da bir ağır ihlalidir mesela. Yani böyle bir şey olduğunda bunu gerçekten engellemenin yolu nedir arkadaşlar? İşte protesto edelim bir daha hamburger yemeyelim. E ne oldu yani? Yani bu hassasiyet ne kadar devam ediyor? Arkadaşlar siz öyle güçlü şirketleriniz, lobileriniz öyle güçlü e, sermayeniz, öyle güçlü e, varlığınız olacak ki dünyada. Bir telefonunuz yetecek bunları bitirmek için. Bitirmek dediğim adamı bitirmek anlamında değil. Yaptıkları bu işi bitirmek için. Yani bir yeri aradığınızda veya bir yere e, bir haber gönderdiğinizde sizin gönderdiğiniz bir haber yetecek. Öbür türlü e, hoşunuza gitmeyebilir arkadaşlar. Ben Bakın ben alt tabakadan geliyorum. Benim annem babam işçi, okur yazar bile değil. Ben e, evinde bir kitaplık olan hiçbir aile görmeden neredeyse komşumuzda vardı bir tane büyüdüm. E, dolayısıyla arkadaşlar alt tabakayı, köylülüğü, işte fakirliği hepsini bilirim yani hepsini bilirim cebimde bir yol parası olmadığı için saatlerce yürüdüğümü bilirim e, ne bileyim yani ayakkabımız kardeşim bir kere olmuştu yani ayakkabının altı çıktı yani onu böyle mendille bağlayarak geldiğimizi yani çok çok e, sıkıntılar içinden geldiğimizi bilirim bunları şey için de söylemiyorum Hani fakirlik edebiyatından da hoşlanmam işte bak ben neler çektim sevmem yalnız arkadaşlar eee Burada hani e, o biriken e, işte sizin şeyairiniz ihlal edildiği zaman veya orada bir deneme yapılıyor. Yani bunu böyle yapalım bakalım ne olacak denemesi yapıldığında sizin içinizdeki o enerjiyi yani müdafaa etmek için şey ayrınıza sahip çıkmak için içinizde taşan o enerjiyi iki tane tweet atmak camiden sonra cuma namazından sonra iki kere slogan atmak rahatlatıyorsa bu tehlikeli bir şey. Size söyleyeyim. Benim kanaatim arkadaşlar güçlü olmamız gerekiyor. Her ne yapıyorsak bunu çok iyi yaparak çok güçlü olmamız gerekiyor. Yani bu bir lokma bir hırka yeter mesela meselesi bana göre nasıl anladığımı söyleyeyim size. Ben bir akademisyen bir ilim adamı değilim ama şu anladığımı anlatıyorum. Bakın arkadaşlar bir lokma bir hırka ne zaman yeter biliyor musunuz? Senin bin tane lokman bin tane hırkan olacak sen bu lokmaları ve hırkaları üreten kişi olacaksın. Dünya sana bakıyor olacak, bu konuda senin eline bakıyor olacak ama sen kendin bir lokmayla, bir hırkayla yetineceksin. İşte o zaman bu takdir edilecek takvaya uygun bir hareket olur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yoksa yani çalışma, tembellik et, yan gel yat. Bunu da e, onore etmek için, yani miskinlik yapıyorsun aslında, acizlik, yetersizlik yapıyorsun. Yani onu da Kendince saygın göstermek için işte biz mütevaziyiz, biz bir lokma bir hırkayla yetiniyoruz. Şimdi işte hacdan bahsederken şu örneği de söyleyip geçeyim artık. Efendim bir gün çok defa gitmedim işte dediğim gibi ama gene de Cenab-ı Hak bana lütfetti. İnşallah daha da lütfeder. Efendim bir hacım iki umrem sanıyorum evet var. Bir gün Kabe'nin kapısında... Birisini mi bekliyordum yani bir görev icabı yani orada zaten görevli olarak gittim e, bunların çoğunda. E, yok üç umrem varmış. Evet iki umrede misafir olarak gittim. Bir umrede görevli olarak gittim. Şimdi bu görevli gittiğim seferlerden birinde arkadaşlar Kabe'nin kapısında bir iş için bekliyorum. Kendi kendime dedim ki şimdi şu anda burada benim önümden bütün dünya geçiyor. Yani İslam dünyasının her tarafından bir tip var illaki orada. Ve senin önünden geçiyor. Hacdaydı, evet. Ondan sonra bir bakayım dedim yani. Bunlarla ne olur? Hani biz bunlarla bir şey yapabilir miyiz? Siz de deneyin Allah kapıları açınca arkadaşlar. Bir bakın bakalım, 15-20 dakika Kabe'nin kapısında bir durun bakalım. O 15-20 dakika içinde Kabe'ye geçen insanlar yani biz bunlarla ne yapabiliriz dünyada diye bir bakın bakalım arkadaşlar. Onun için güçlü olacaksınız. Bakın tevazu bile arkadaşlar önce bir şey olup sonra mütevazi olunur biliyor musunuz? Zaten bir şey değilsen mütevazi olmanın nasıl bir anlamı var ki? Zaten senin hani kibirlenecek hiçbir şeyin yok ki yani. Hani ne zengin olmuşun, ne ünlü olmuşun, ne bir şey başarmışın, ne ortaya bir eser koymuşun, ne bir takdir alıyorsun, yani hiçbir şey yok ki senin. Sen tüketici, işte böyle hazır yiyici bir insansın yani. Şimdi bir de alçak gönüllü mü olmayacağım yani? Anlatabildim mi? İnsan alçak gönüllülük ne zaman kıymetlidir? Çok şerefli işler yapar. Çok şerefli, çok metedilen, çok hayran olunan işler yapar ve bunlardan dolayı kibirlenmez. İşte bir lokma bir hırka da öyle bence arkadaşlar. Bu bakımdan e, şeaire sahip çıkmak istiyorsanız lütfen ilmi anlamda, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır diye bir hadis-i şerifi var. E, ve hangi bakımdan güçlü? Yani... Bilgisi mi güçlü, bedeni mi güçlü, toplumsal mevkii mi güçlü, açıklamıyor Efendimiz. Sadece diyor ki güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Her bakımdan güçlü. Bazılarınızın şöyle dediğini duyar gibiyim. Nasıl duyuyorum ben de bilmiyorum yani. Beynimin bir tarafı var o nasıl itiraz edilir, bu anlattığına nasıl itiraz edilir öyle çalışıyor. Arkadaşlar şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ama işte güçlü olalım derken çok tavizler veriliyor. Taviz de vermeyeceksin, güçlü de olacaksın. Tavize gelince arkadaşlar sizce sadece güçlüler mi veriyor tavizleri? Yani biraz gece kondu mahallelerinde dolaşın bakalım. Köylerde, Anadolu'da bir dolaşın bakalım. Bir hikayeleri bir dinleyin. insanların yaşantılarına bir bakın bakalım. Taviz arkadaşlar bir karakter meselesidir güç ve zenginlik kudret meselesi değildir yani insan çok alt tabakadayken hiç kimse tarafından bir baskıyla karşılaşmıyorken de taviz verebilir verir zaten veriyor da yani o, o da ayrı bir konu İnşallah o konuyu da işlemek istiyorum şöyle çok düzgün bir isim onu güzel anlatacak bir isim bulursak yani ne oldu da bize her şeyin en serbest olduğu dönemde en çok taviz veriyoruz bunu sosyolojik açıdan birisinin bize anlatması lazım. İnşallah güzel isimler buluruz. Evet işte o şaire riayet edecek, hürmet edecek. Fehuve hayrun lehu ende Rabbi. Rabbi indinde bu onun için bir hayırdır. En hayırlı şeydir yani. Ahirette o tazimin hayrını görecek. Arkadaşlar bakın ben Kadıköy'de büyüdüm. Kadıköy'de bizim Ermeni bir komşumuz vardı hala yaşıyor Allah sağlık afiyet versin o kadar e, ikramlarını o kadar yardımlarını insanlıklarını gördük ki anlatamam size Onun için böyle Yahudiler Ermeniler şunlar bunlar hakkında atıp tutanlar var ya onlar acaba onlardan bir kişiyle tanışmışlar mı? Veya işte başörtülüler hakkında atıp tutarlardı bir zamanlar hani bir başörtülüyle konuştun mu ya? Konuştun mu? E, komşuluk yaptın mı? Onun için arkadaşlar sizi tanıdıkça insanların ön yargılarının değişmesi lazım böyle. Bu abuz şehreleri, bu herkesi dışarıda bırakan yaklaşımları, bu sadece kendi gibi olanları kabul edenleri aklım almıyor gerçekten arkadaşlar. Bir saatli bomba gibi. Bana sorarsanız bu coğrafyada yaşayan insanlar bakın 600 yıl Osmanlı buraya hükmetti. Hem de padişahlık sistemiyle. Demokrasi falan da değil yani bugün elimizi kolumuzu bağlıyor diyebilirsiniz. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ee, padişahlık sistemine yani iki dudağınla arasından çıkan ferman oluyor. Peki e, bu coğrafyada e, Yahudiler, Ermeniler... Diğer Süryaniler, işte diğer bilmediğim daha Aleviler, diğer inançlar kökünü niye kazımadı? Arkadaşlar 1950'lere gelinceye kadar İstanbul'un nüfusunun üçte biri gayrimüslimdi. 1950'lere gelinceye kadar. Şimdi bizim e, o Ermeni komşumuz asıl şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Biz çok komşular arasındaki ilişkiler çok kuvvetliydi. Çünkü herkes fakirdi arkadaşlar. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Onların evinde buzdolabı yoktu. Ee, biz babam çok tutumlu bir insan. İlk buzdolabını biz almıştık. Böyle yaz günlerinde her akşam kocası işten geldiğinde kapımızı çalar. Biz de sabahtan mutlaka onlar için buz koyarız. Ee, bizden buz alırlardı. Ee, soğuk su içmek için. Arkadaşlar ve çok gidip gelinirdi yani ezan okunduğunda madam teyze derdik biz ona Eleni teyze elindeki el işini bırakırdı ezan okunduğunda ve bütün yaz mevsiminde üç ün yemeklerini balkonda yerlerdi Ramazan hariç yani şaire hürmet bir edep meselesiydi ve her dinde vardı arkadaşlar i̇şte insanların hassasiyetlerine insanlar mesela Kur'an-ı Kerim'de onların putlarına sövmeyin diye ayet var arkadaşlar. Bunun için çünkü o da senin Rabbine sövecek. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki babalarınıza sövmeyin. Sahabet ki Araplarda baba yani Arap cahiliye dönemi için söylüyorum yarı tanrı gibi bir şey yani. Nasıl yani babamıza biz nasıl söveriz diyorlar? Efendim Diyor ki sen başkasının babasına söversin. O da senin babana söver. Böylece sen kendi babana sövülmesine sebep olursun. Yani hiç kimsenin şairine hürmetsizlik etmeyeceğiz arkadaşlar. Ve kendi şairimize de hürmetsizlik ettirmeyeceğiz. Ama bunu böyle işte böyle yapan şerefsizdir, şöyle yapan bilmem nedir diye değil arkadaşlar. Gerçekten... Kendisine söz söylenemeyecek kudrette birisi olarak bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Ve uhillet lekumul en'am. Size en'am hep helal kılındı. Hurmattan değildir. Yani hayvanlar. Eti yenen hayvanlardan bahsediyor. Sure-i Maide'de, burada enham demiş bu baskıda ama o yanlış. Maide suresi 103. ayette. Beyan olunduğu üzere, Bahira, sahibe, vasile, ham yok. Semaniyete ezvaç, hepsi helal. Oraya bakabilirsiniz. Maide suresi 103. İlla ma'yutla yutla aleykum. Ancak üzerinize tilavet olunan müstesna. Yani size okuduk diyor. Haramları size söyledik. Onlar hariç geri kalan hayvanlar helaldir. Bir de burada arkadaşlar bu tabi konumuz hangi hayvan yenecek hangi hayvan yenmeyecek meselesi değil. Ve ben fıkhi konulara hiç girmem biliyorsunuz. Kaç zamandır dinliyorsunuz. Hiç ağzımdan fıkhi bir şey duydunuz mu fetva? Mecbur olmadıkça girmem yani. Çünkü o, alan, o alanı daha iyi çalışan arkadaşlarımıza sorulması gerekir. Arkadaşlar burada... Ee, yalnız bir prensibi size söyleyeyim, ee, fıkhi bir prensibi, temel prensibi söyleyeyim. Arkadaşlar bir şeyin haramlığına delil gerekir, helalliğine delil gerekmez. Bugün var ya sadece bunu öğrenseniz, öğrensek, içinizde bilenler çoktur da işte ben de ne yapayım bu bir saati doldurmam lazım. Ee, sadece bunu öğrensek büyük bir kar. Nedir o? Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bir şeyin haram oluşuna delil gerekir. Helal oluşuna delil gerekmez. Örnek vereceğim şimdi. Çok kafalarınızı karıştıran bir örnek. Bir kadın hayızlıyken neleri yapamaz? Tırnak kesebilir mi? Saç kesebilir mi? İşte ne bileyim turşu alabilir mi? Neyse yani bir sürü şey soruluyor. Arkadaşlar il hali açarsınız. Bir kadın hayızlıyken neler yapamaz orada yazılıdır. Tamam işte İşte belli namaz kılamaz, oruç tutamaz efendim e, onu da kılabilir, tutabilir diyenler var o da ayrı bir konu arkadaşlar orada bir tek size şunu söyleyeceğim kimi verip kimi aldığınızda çok dikkat edin arkadaşlar dört mezhebin imama, bütün mufukaha, bütün müfessirler yani bugüne gelene kadar bunlar cumhur yani cumhur böyle fetva veriyor Tabii ki bir hadise dayalı olarak çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor bu konu ee, Hazreti Ayşe'den gelen kuvvetli kütübü sitede geçen e, efendim, bir hadise dayalı olarak böyle bir fetva veriliyor. Ama e, bu işte hoca demeyeyim yani bu kişiler e, ilk defa onlar görmüş ki bunlar yapılabilirmiş aslında. Efendim, siz de ona tabi oluyorsunuz. Siz bilirsiniz. Herkese göre hoca var arkadaşlar. Her yaklaşıma ve bu yeni de değil. Bak bunu zannetmeyin ki yeni. Hayır yeni değil. Tarih boyunca da böyle olmuş. Mesela Dehriyun denilen, e, İslam filozofları içerisinde Dehriyun denen bir grup var. Ne demek Dehriyun? Maddeci. Yani madde ezelidir, ebedidir, kendiliğinden var oldu her şey diyenler. Yani bugünkü e, inkarcılarla aşağı yukarı aynı. O dönemde de vardı. Dolayısıyla her devirde de vardır. Siz kendiniz e, kimleri tercih ediyorsunuz? Yani kimin arkasından gitmeyi tercih ediyorsunuz? <gülüyor> Onu belirleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, işte namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez. <gülüyor> Efendim, eşiyle yakın olamaz sayıyor ilmihal. Peki turşu çıkarabilir mi? Çıkarabilir diyoruz. Tırnağını kesebilir mi? Kesebilir diyoruz. Çünkü mesela bir kadın adet olmadan diyelim 3-4 gün önce tırnağını kestiyse Tırnakları daha yeni uzamaya başlarken adet oldu. Çünkü tam gününü saatinde bilmiyorsunuz ki bunun Adet oldu. Eee diyelim 10 gün sürüyor. O tırnaklarla mı yaşayacak arkadaşlar? Kesebilir diyoruz. İşte turşu da çıkarabilir diyoruz. Neyse işte başka şeyler de. E, diyor ki deliliniz ne? İşte asıl burayı söyleyeceğim artık. İşte, turşu çıkarabildiğine veya tırnağını kesebildiğine dair deliliniz ne? Arkadaşlar bir şeyin helal olduğuna delil gerekmez. Haram olduğuna delil gerekir. Çünkü helaller sayılamayacak kadar çoktur. Mesela ben size desem ki Allah korusun bak burada, birisi burada girmiş olabilir. Fatma Hoca dedi ki elma harammış. <gülüyor> yani ben size şöyle desem arkadaşlar. Elma yemek haram. Siz de bana hemen ne demeniz lazım? Hocam bu nereden çıktı? Biz böyle bir şey bilmiyoruz, siz bunu nerede okudunuz, deliliniz ne demeniz gerekir. Peki elma yemek helal dediğimde, aa, ne, nereden biliyorsunuz helal olduğunu? Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim, sünnet bize elma helaldir, armut helaldir, üzüm helaldir, vişne helaldir, bezelye, fasulye, patates, süt içebilirsiniz, işte meyve suyu, sayıyor mu yani bütün helalleri? Yeryüzündeki bütün helalleri. Kur'an ve sünnet bize haramları sayar. İşte hayvanlarla ilgili de öyle. Haramları sayar. Onu geri kalanlar e, helaldir. Ve as, eşyada asl olan ibahadır. Yani bir şeyin haram olduğuna dair bir delil yoksa onun helal olduğuna hükmedilir. E, bunlar Maide suresinde 3. ayette diyor. E, Tafsil olduğu üzere diyor. Meyte, dem ve Vema <gülüyor> uhilleli hınzır yani domuz ve <gülüyor> vema Allah'tan başkası için kesilenlerdir. Bu da tabii tartışmalı bir konu yani Allah'tan başkası için kesilen besmele çekilmeden kesilen mi yoksa gidip bir putun önünde kesilen mi, bir puta adanarak kesilen mi onlara da bakarsınız. Feciteni bu ricse Minel al-euthan binaneley pislikten evsandan ictinaab ediniz, kaçınınız. Yani meyte gibi, meyte ne ölmüş hayvan, kendiliğinden ölmüş hayvan, kanı içeride kalmış, akıt akıtılmamış olan hayvan gibi, hissi yani dokunabildiğiniz, beş duyuyla hissedebildiğiniz ve maddi pisliklerden içtina ile beraber nusu bu asnam gibi, yani putlara tapınma, putlar edinme gibi manevi pisliklerden de sakınınız. O enamı İsmillah ile kesiniz. Allah'ın ismini anarak kesiniz de Allah'tan başkasının namına kesip pis etmeyiniz. Ve beyti de putlardan tatih ediniz, temizleyiniz. Ve citeni bu kavle ve yalan sözden tezvir. Yani uydurma sözden de iştina beyleyiniz. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Yalancılık nerede geçiyor işte, nerede kötüleniyor, yalancılık nerede eleştiriliyor diye bir grup arkadaşla biz tefsir çalışırken konu oldu. Sonra ben dedim ki Kur'an-ı Kerim'de yalan çok geçmiyor, yalan söyleme çok fazla yerde geçmiyor dedim. Yani arkadaşlar da öyle bir durduk hepimiz ondan sonra çünkü tekzip geçiyor kezziban kez mesela işte febi yallah Rabbi kuma tüketiban Rabbi'nin nimetini yalan hangi nimetini yalanlarsınız? Ee, kaç yerde geçiyor yani yükezibun yekzibun işte yalanlarlar onlar falan arkadaşlar yalanlamakla yalan söylemek aynı şey değil ee, yalan söz kavle zur işte burada geçen sözdür yani uydurma bir söz yalanlamak ise var olan bir hakikati inkar etmek. Yani bizim ahlaki anlamda bildiğimiz birbirimizi kandırmak için Allah korusun söylenilen yalanlar gavle zûr diye geçiyor. Diğeri ise yalanlamak yani var olan bir hakikati mesela küfür de bir yalanlamadır. Ne yapıyorsunuz? İnkar ediyorsunuz, yok diyorsunuz ama o yalan söylemek değildir. Hani in in inanç konusunda yalan söylemektir ama günlük insan ilişkileri arasındaki e, insanlar arasındaki yalan o kategoride değil arkadaşlar. Şimdi bakın burada veciteli bu zur tezvir sözden yani uydurulmuş sözlerden iştirak etmeyiniz. Yalanı söylemediğiniz gibi terviç de etmeyiniz. Veciteni bu çünkü uzak durun, sakının diyor. Yani hem yalan söylemeyeceksin hem de yalan sözden de uzak duracaksın. Ne demek bu biliyor musunuz arkadaşlar? Eee terviç etmek ne demek? Revaç bulması yani. Yalanın revaç bulması. İtibar edip kıymet vermek sözlükteki anlamı. Şimdi bir bakın biz sosyal medyada ne yapıyoruz arkadaşlar. Bir sözün aslını astırını öğrenmeden. Kime ait olduğunu, kaynağını doğru mu değil mi? Ben bu yüzden çoğu yani mecbur olduklarım dışındaki WhatsApp gruplarından çıktım arkadaşlar. Çünkü düzeltmekle baş edemedim. Ki çoğunu ben de bilmiyorum. Bu sefer... Her söylenenden kuşkuya düşüyor. Yani e, Peygamber Efendimizin söylemediği sözleri söyledi diyenler, en şiddetli yalan budur arkadaşlar. Bir sürü uydurma hadisleri uydurma ifadeleri hadislenmez ona, uydurma ifadeleri hadis diye aktaranlar. Efendim izlememiş olanlar var ise e, Ayşe Şahyar hocamızın videosu hala duruyor, izleyebilirsiniz. E, uydurma İnşallah ondan başka bir eğitim de rica edelim. Bu hadis uydurmacılığının sebepleri ve bugünkü e, büründüğü şekille ilgili. bu Yani hiçbir yalanı itibar edip gündeme taşımayın, değer vermeyin. Çünkü niye yalan söylüyor bir insan arkadaşlar? Mesela bugün sosyal medyada niye yalan bir tweet atıyor ya da işte yalan bir şey söylüyor, paylaşıyor vesaire? İşte siz onu... Retweet ettikçe, siz onu aktardıkça, aktardıkça onun amacına yani revaç bulmasına, yaygınlaşmasına hizmet etmiş oluyorsunuz. O kadar ki arkadaşlar bir yalanı falanca şöyle bir yalan söylemiş dediğinizde bile o yalanın amacına hizmet ediyorsunuz. Ediyoruz yani. Niye? Çünkü... Tam onu aslında ben karşımdakine ya yalanmış işte bak yalan böyle bir yalan söylemiş diye aktarmış oluyorum. Eğer bir amacım yoksa mesela ben bu konuda bir araştırmacı mıyım? Takip mi etmem gerekiyor işte bir benim bir yetkim mi var bu yalanı engelleme? O zaman eyvallah araştırıyorum çünkü. Veya onun yalan olduğunu ilan etme yetkim. Şimdi bu pandemi sürecinde değil mi? Ne yalanlar ne yalanlar Allah. A. Maske takarsanız şöyle oluyor. Takmazsanız böyle. Herkes konuştu. Hele en başta yani. Türk kırkına bir şey olmaz. Değil mi yani? Bir sürü şeyler söylendi. Efendim benim bir yetkim varsa ve bu söylenen söz yanlışsa onu tabii ki insanları ikaz etmek için söylerim. Onun dışında yani böyle birbirimize aktarıyoruz ya. Yani. Bakın arkadaşlar acizane kanaatin bu kadın cinayetlerinin çok iyi şimdilerde pek yani şu anda kocaları ve işte öldürüyor kadınları ama bir zamanlar kendi aileleri öldürüyordu ona kadın cinayeti denmiyor töre cinayeti deniyor bu töre cinayetlerinin en büyük faktörü o kadının adını çıkaranlar arkadaşlar. Öyleymiş duydun mu? Yok ya değilmiş ya. Konuşma böyle bir şeyi falan. Hani bunu bile konuşmak arkadaşlar onun, e, o iftiranın, o sözün, o yalanın acaba olabilir mi diye zihinlerde kalmasına, yerleşmesine yardım ediyor. Allah korusun terviç de etmeyiniz. Tezvirattan yani her türlü uydurmadan uzak olunuz. Yani efsana tapmak da Yalancı şahitlik kabilinden tezvirattır. hatta tezviratın başıdır. Çünkü kendisinde ilahlık olmayan bir şeyde ilah bu ilahtır diyorsun. Bakın o da bir yalan. Bir de Allah'ın haram kılmadığı şeylere haram demekten. Ey din, din yani Allah'ın dininden daha fazla dindar olanlar var aramızda arkadaşlar. Ee, çok kısa vakit, hemen şöylece kısaca anlatayım. Bir gün e, uzun hikaye hala yaşıyor hikayenin tarafları onun için e, çok böyle özet bir şekilde geçeceğim. E, bir yaşlı teyzemiz ondan sonra Allah'ın izin verdiği peygamberimizin de izin verdiği bir şeye olmaz öyle şey falan demiş. Bir toplulukta. Orada da çok iyi bilen bu konuları ve o teyzenin de itimat ettiği, ilmine itimat ettiği biri var. Ona demişler bak böyle böyle diyor bu teyze diye. O da demiş ki yok olur mu demiş yani dinimiz ona izin veriyor ve hatta peygamberimiz de işte teşvik ediyor falan demiş. Ondan sonra bakın bu konu ne diye bana sormayın arkadaşlar. Önemli olan buradaki mesaj bakın. Teyze demiş ki peygamberimizin de izin verdiğini duyunca o da öyle demeyecekti demiş. Biraz takva olacaktı demiş. Yani peygamber efendimizin takvasını yeterli görmeyen, peygamberimizden daha fazla takvalı olmak lazım geldiğini düşünen, bu hadis uydurmacılığının sebeplerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Ben diyor insanları namaza teşvik etmek için hadis uydurdum. Çünkü baktım diyor yetmiyor yani bu hadislerde yeterince dehşet yok. Hani şöyle mezarında ters dönecek böyle olacak canını şöyle verecek falan diye bir şeyler uydurayım da insanlar namaz kılsın istedim diyor mesela birisine soruyorlar tarihte. Dolayısıyla arkadaşlar din konusunda yalan söylemek en korkuncu. Mesela Allah'ın haram kılmadığı şeylere haram demekten. Efendim bir takım hayvanlarla ilgili bunlar haramdır demek gibi yalan sözlerden ve akidelerden sakının ve böyle pisliklerden son derece ihtiraz etmek lazımdır. Şöyle ki hünefa elillah Allah için. Bu nefa olmak, yani bütün dinlerden, bütün inançlardan sıyrılıp çekilip, ihlas ile tevhid-i hakkı, Allah'ın birliğine sarılmış bir cemaat olmak, gayr-amushrikine bir, ona hiçbir şirk koşmamak suretiyle böyle olmak gerekir yani. Siz herhangi bir yalana, bir ithama, hele hele din konusunda, dinin aslında olmayan, bazen kraldan çok kralcılık yaparak yapılan tezvirata asla itibar etmeyin. Hünefa <gülüyor> elillah, Allah için bütün yanlış inançlardan uzaklaşmış hanifler olarak, gayra müşrikine bir hiçbir şirke bulaşmamış olarak yaşayın. Çünkü ve men yüşrik billah, her kim Allah'a şirk koşarsa, feke ennemâ harra mines Sanki semadan aşağıya düşmüştür. Göklerden yani bir uçaktan aşağıya düşmüştür. Paraşütle değil ha. Fetehta fuhud dair ve onu kuşlar didikliyor gibidir. Yani bunu inşallah buradan başlayalım. Son birkaç dakika kaldı. Arkadaşlar bir şey, peygamberimizin bir duası var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bana eşyanın hakikatini öğret diyor. İşte o hakikat bu. Şimdi biz birisi şirk koştuğu zaman işte o da onun tercihi. Herkesin hakikati kendisine falan diyoruz ya. Ha, demin de dediniz ki şaire saygı duyacağız dediniz. Putlarına sövmeyeceğiz dediniz. Tabii ki. Ama yani ya belki onun da bir şeyi vardır, bir doğruluk payı vardır diyemeyiz. Diyemeyiz ama herkesin tabii ki inancı kendisine ve o inan herkes o inançta yaşamak konusunda hürdür arkadaşlar bilhassa ehli kitap için söylüyoruz bunu ama şirk Allah katında nasıl bir şey yani şirk e, İslam'ın içinde kalarak da e, görüntüde yani İslam'ın içinde kalarak da insanın başına gelebilir Allah korusun o yüzden zaten Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor biz onu hani böyle böyle de bir inancı var ama filan dediğimiz o kişi böyle karşımızda 4-5 mağmur yaşayan o kişi Allah katında nasıl hakikatte nasıl arkadaşlar göklerden düşüyor aşağıya doğru ve kuşlar her tarafını didikliyor gibidir. Ev tehvi bihirrihu fi mekanin sahih yahut da bir fırtınaya bir kuvvetli bir rüzgara kapılmış ve uzak bir yere sürükleniyor gibidir. Yani bir hortumun evire çevire alıp bir yere fırlattığı bir kişi gibidir. Şirk böyle mühliktir, helak edicidir. İnsanın kalbini didik didik didikler, uçurumlara sürükler sürükler diyor. Velik işte böyle 32. ayette ve men yuazzim shaairallahi feinnaha min takva'l kulub. Kim Allah'ın şaairine saygılı olursa, hürmet ederse bu kalbinin takvasındandır. ''Fe inneha muhakkak o tazimat kalbinin takvasındadır.'' Yani kalbinde Allah korkusu, Allah saygısı olan kişiyi nasıl bilirsin? Mesela birçok bir takvanın birçok alametinden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi biz bu kendimizi tanımak içindir aslında. ''Nasıl bilirsin? Şaire hürmet eder.'' dinin şiarı sayılan şeylere ezana, minareye, camiye, kendisi öyle yaşamasa bile dindar insanlara haç ibadetine vesaire. Şimdi son saniyeler diyor arkadaşlar. Kapatıyorum. İnşallah haftaya buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.